Müslüman bir insanın ruhunda, vicdanında, tahkiki imanın, yani iman zaferini gecikmesinin ana gerekçesi veya gerekçeleri neler olmalıdır? Şimdi, tahkiki imanı kazanma, hakkı imanı kazanma, herkes onu bir şeye bağlamış. Sofiler daha ziyade, hususiler de işrak yolunda gidenler, felsefede de öyle bir var. Bunlar, Cenab-ı Hakk'ın insanın içini açmasıyla, içinde inşirah yaratmasıyla olabilecek bir şey demişler. Efendimiz men Allah'u sadrâ ve lisân rabbih biraz onu gösteriyor. Allah, bir insanın kalbine inşirah verirse, işte o Allah'tan gelen bir nur, bir ışık üzerinedir demek. İmanın tarifinde ifade edilen sözlere de biraz uyuşuyor, örtüşüyor bu. Yani insanın aklını kullanması veya fakir emfisti tefekkürü sonunda, Cenab-ı Hak'ın muradı سبحانه ile insan içinde yaktığı bir ışıktır, bir nurdur. Dolayısıyla öyle bir şey olabilir, bir işrak olabilir, bir cezbi inci olabilir yani. Yine temelinde insanın sahi var mıdır, gayreti var mıdır? fakat kelamcılar, daha ziyade, Usulü dinçler insanın aklı, enfüsü, tefekkürü, araştırması neticesinde insanın o mevzudaki azmi, cehdi neticesinde Cenab-ı Hakk'ın insan içinde "Murat buyurursa" diyelim. yakacağı bir ışıktır. Bu bu yollarla insanın içinde iman hasıl olur yani. Şimdi Tahkik meselesine gelince, sofilere göre veya işrak yolunda yürüyenlere göre, hakiki iman biraz da Cenab-ı Hakk'ın Zatını bilmeye bağlıdır. Deliller yoluyla da Zat-ül çok bilinmez. Kainat kitabını 50 defa hallac etseniz, kendinizi de hallac etseniz, Zat-ül bilinmez. Ancak Zat-ül varlığı mevzuunda bir fikre, bir kanaate sahip olursunuz. O kanaatı, o fikri Cenab-ı içinizde bir izan haline getirirse onu da duyabilirsiniz. Muhiddin İbn Arabi'nin Fahlidin Razi'ye yazdığı mektubu Mektubat-ı ifade ediyor. Allah'ı bilmek, Zatını bilmekten farklı şeydir. zat bilinmesi o insanın içindeki bir inkişafa vahbestedir. Bazen bir hat ile bilinir dersiniz, entüsyon diyebilirsiniz. Yani çok küçük bir şeyle birdenbire çok önemli bir hakikata intikal edebilirsiniz. Yani bir karıncanın hareketinden birdenbire bir zat huye huyiyet hakikatine intikal edersiniz. Öyle intikal edersiniz ki içinize yerleşir artık şu anda. Bana şah damarından daha yakın ve aynı zamanda sistemleri idare eden bir zat falan diyebilirsiniz. Yani çok küçük bir şeyden sıçrayabilirsiniz. Bazen de kainat kitabını 50 defa hallaj edersiniz. Bu ufuka ulaşamayabilirsiniz. Ancak herkes için tahkikin yolu kanaat-ı zanemce araştırmadır yani. Tetkiktir, o mevzuda istektir, ısrardır ve sürekliliktir, temadidir esas. Cenab-ı Hak lütfedecekse biraz da şartadi planında iradeyi öne çıkaranlar için maturidi eğilimde bulunanlar için bu yol bir esastır yani. insanlar hakikaten araştırma mevzuunda hem ciddi olurlar, kararı olurlar, hem de temadi içinde bulunurlarsa o mevzuda tahkika ulaşabilirler. Fakat burada yine kanaat-ı Tahkik dediğiniz şey, bir yaratıcı gücün, kuvvetin, mevcudiyetine inanma başkadır. Zat-i Hüve lafzının delaleti ölçüsünde min heysu hüvevve deyip tanıma meselesi daha farklı bir şeydir. O yine Cenab-ı Hakk'ın hidayetine bağlı. Vabesle bir meseledir yani. Onu tam bilemezsiniz. Yani onu bilme tamamen onun tarafından sıfatü süphanesi tarafından kuşatılma demektir. Onun tarafından görülüp güzel güzeltildiğine böyle bir lafsa bile ara vermeden inanma demektir elini ayağını hareket ettirirken onun huzurunda bulunduğu mülazası ile hareket ettirme demektir kendinizi zorlarsınız ben böyle düşüneyim böyle bir mülazaya gireyim öyle olsun değil yani doğrudan doğruya ölü olursunuz onu daima yanınızda hissedersiniz hareketlerinizde acaba ben daire-i bir yerine dokunur muyum diye düşünürsünüz bu zat-ül huiyet bilme demektir minhîsuhu ve bilme demektir. Bu da yani tahkik dediğimiz mesele de yine merhalelidir. Tahkik'in birisinde siz size arız olan şüpheleri, tereddütleri, manileri, engelleri bertaraf edersiniz. Gönlünüzün Allah'la buluşmasını sağlarsınız. Engeller bertaraf edilince tabiri diğerle şöyle böyle işte iman hakikatini duyma ufkuna ulaşırsınız. İmanı görmeye çalışırsınız belli ölçüde, bu tahkikin bir merhalesidir, bu tekvini emirleri okuyarak, teşri emirlere bakarak veya afakı tetik ederek, enfüsü hallac ederek öyle bir noktaya ulaşabilirsiniz, tahkikin bir merhalesi. Burada evet sizin için engeller neler sonları bertaraf edersiniz ve dolayısıyla bir mevcudi meçhulun var olduğunu ulaşırsınız. Fakat sizin için bir de bir yönüyle, buradaki mülazadan farklı bir şey arz edeceğim, bir mevcudu marufa ulaşma esasen. Yani. yani evet, tu' ihat edilemez, onu idrak edememe idraktır, onu bilememe bilmedir, onu kavrayamama esas kavramadır. Mülazalarına sadık kalmakla beraber, onu o delillerin ifade ettiğinin çok üstünde anlama, bilme, kabullenme demektir. Hayatının her saniyesine, her salisesine, onun salisesinde onun hakimiyetini görme demektir. Onun tasarrufunu görme demektir her işinde. Belki bazen tenzihin sıkıntılarını çekme gibi bir mahiyet ufkunu yakalama demektir. Bu, bu şöyle açabiliriz bunu yani. Burnunuzu silerken bu bana bu kadar yakın, ben bu kadar ondanım yani. Bu şeyde ne oluyor? Şu itrahat da ne oluyor? Bu atma da ne oluyor? Şu bana ait ait şeyler de ne oluyor? Bunlarda tenzihte zorlanırsınız yani. O ufka vardığınız zamanda. Bunlar zat-ı bilme demektir ve tahkikin mertebeyi kusvası demektir o. Fakat herkese müessir değildir. Bazen kabiliyetler engel olur 24. sözde ona teveccüh olan insanların teveccühlerindeki farklılık, ulaşmalarındaki farklılık bu mevzuda ışık tutucu şeylerdir aslında. Ama herkes için objektif olan işte evet o vardır falan diyebilmek belli ölçüde işte işli işli o hususu temrinatıyla biraz da o imanı tabiatının bir yanı haline getirmek o da biraz amelle oluyor. insan amelle muvaffak oluyor onu. İman, evet. Şimdi tahkiki iman tabi biraz bazı fıtrattan fıtrata değişir yani, derinleşme mevzuu bazıları için bir an seyyale yetebilir, bazıları için yetmeyebilir. Bazıları araştırmada, tetkikte gerekli olan azmi ortaya koyamamış olabilirler. Bazıları zaviyeyi yakalayamamış olabilirler. Bakış zaviyesi yanlıştır. Bazıları aşmaları gerekli olan şeyler var onlar aşamamışlardır Mesela hala ben diyordur Kibirleniyordur Buysa ki bir mahiyette iki ben olmaz Yani o bize benliğimize Hakimse bence Onun ben dediği yerde bir ikinci ben Sesi olmamalı Biraz insan kendisini nefret etmesi Lazım ki isfata ulaşabilsin İnsan illanın berisinde kendisini Tutmalı illanın ötesine sadece Onu bırakmalı Hakiki tevhid odur. Bunlar insanın takılıp kaldığı şeylerdir yani insan bunlara takılıyorsa Haddini bilmemezdeki bir şeyler insan buna takılıyorsa şayet kendini bilmiyorsa Dolayısıyla ne kadar Tahkikatta bulunursa bulunsun Tahkikle beklenen noktaya ulaşamayabilir. O noktaya ulaşabilmek için Hazretiğim gibi azim, kararlılık, kibirden, bencillikten, kendini beğenmekten, yaptığı işleri kendine mal etmekten teberri etmek lazım. Her şeyi sahibine vermek lazım ki sahibi kendini ifade etsin senin mahiyetinde. <Gülüyor> Sen bazı efali kendine mal ediyorsan, onun gerçek sahibini orada dışlıyorsan, haşa ve kelle, hakkın yok, o küstahlıktır. İş ifade ederken, bu meseleyi hikaye ederken söylemek dahi saygısızlıktır, terbiyesizliktir. Eğer bunu ben ettim, ben yaptım, ben düşündüm diyorsan şayet işte orada olmaz yani sen orada hakiki tahkike ulaşamazsın veya hakiki tahkikin semeresini elde edemezsin. Bunların hepsi önemli faktörlerdir. Size mehil verilir, imhal imhal üstüne. Bir daha kendini kontrol et, bir daha kendini test et denir. Bunun içindir sadece yani. Bir daha sana deneme fırsatı verilir. Bazıları oldukları yerde kalırlar yani, müftediyane kalırlar. Çok okurlar belki, çok şeyi karıştırırlar. Alemede ders verirler hep, alemi anlatırlar kendileri anlamış gibi ama fakat ömür boyu Allah'ı bilememişlerdir katiyen. Sadece bir yaratıcı olduğuna taklidi olarak inanmışlardır. Onu da her zaman arz ettiğim gibi ehl Sünnet imamlarından bazıları göreneye dayalı imanın makbul olmadığı kanaatindedirler. Mutlaka herkesin kendi düşünce sistemini, inanç sistemini tıpkı çorabı söküyor gibi söküp yeniden örgülemesi lazımdır. En azından muhakkaten. Evet ben şunu şöyle kabullenmiştim ama mesela Üstad Hazretlerinin o şeytanla mülakatında yaptığı gibi bunu şöyle farz edelim. Ama gördüğün gibi hayır, doğru değil o bak bunun doğrusu budur arkadaş. Bunu şöyle yok diyelim, hani sen öyle diyorsan, hayır öyle değil, bak gördüğün gibi böyledir demek. Herkesin kendi tahkikine göre, kendi araştırmasına göre, kendi ısrarına, kendi kararlığına, kendi duruşuna ve bu kararlılık, bu duruş, bu azim, bu, bu iradeye Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne göre mazhariyetlerini duyması lazım, mazhariyetlerine göre vasiyet alması lazım. Esası odur bunun. Şimdi biz o telakkiyi, o usulü din imamlarının bu mevzudaki gülâzalarının nazarı itibarı almasak bile, desek ki Allah'ın rahmeti geniş, o rahmetten taklitçiler bile istifade edebilirler desek bile, bence mutlul olan tahkika ulaşmaktır. Hz. Üstad da tahkik yolunda duruyor. Fakat Hz. Üstad tahkik adını ortaya koyduğu eserleriyle, tahkik adına ortaya koyduğu ve sergilediği tavrıyla, Tahkik adına nasihatlarıyla, layıkalarında bile onlar işliyor. Yapacağı şeyi yapmıştır ama, fakat tahkikin sonucunu hasıl etmeye onun gücü yetmez. Sizin Allah'a teveccühünüz lazım, sizin Hazreti Kur'an'a teveccühünüz, sizin Hz. Peygamber'e teveccühünüz ve sizin o zata günümüzde Kur'an-ı Kerim'in tercümanı olması itibariyle Hz. Resulü ü vilayet planında günümüzde temsilcisi olması itibariyle ona teveccüh etmeniz şarttır. Ona itimat etmeniz, güvenmeniz lazımdır. Aklınızın bir köşesinde bile, binde bir öyle, milyonda da diyebilirim. Bazı ifadelerinden, bazı düşüncelerinden, bazı tavırlarından dolayı bu şöyle değil de böyle olsaydı derseniz, az sorgularsanız o füyüzat kaynağından isfade edemezsiniz. Eksik kalır. O bir yönüyle de Allah Resulüne de raci olur. Çünkü Arapçayı bilseydiniz Kur'an'da da belli şeylerle belli şeylere takılabilirdiniz. Zordur o mesele. Allah Resulünün insan olması itibariyle bazı tavırlarına takılabilirdiniz. Teze biçüne takılabilirdiniz onun, yemesine, içmesine takılabilirdiniz. Hatta bir koyun budunu alıp ayağını alıp dişleriyle onu mübarek kemirmesiyle kemirmesine takılabilirdiniz onun. Yani bugün belli şeylere takılanlar, devrisalet penaydı olsalardı, peygamberle alakalı bazı şeylere takılabilirlerdi. Kur'an'la alakalı bazı şeylere takılabilirlerdi. Hareketin seyri itibariyle bazı şeylere takılabilirlerdi. Her zaman başarının vaat edilmemesi meselesi bazı şeylere takılabilirlerdi. Hezimetlerde dökülebilirlerdi. Umdukları şeylerin olmayışında dökülebilirlerdi hafizan Allah. Her zaman aynı şey olur. Bu açıdan bu dönemin farkı sadece işte bir Cenab-ı Hakk'ın perdesiz, sahilsiz bir şeyi var, bizim için yaktığı bir güneşi var, bir kameri, müneri var onun. Evet, günümüzde o yok yani, o peygamberdi o dönemde. Fakat diğer hususlar itibariyle, Bugün dine karşı tavrınız, Kur'an'a karşı tavrınız, Kur'an'dan tereşvi eden hakikatlara karşı tavrınız neyse o gün de aynı olurdu. Kendinizi bununla test edin yani. Dev risalet penaydı olsaydık ne korlardı bizi. Bugün nerede duruyorsanız o gün de orada olurdunuz siz. Hiç farkı yoktu onun. Evet, bütün bunlardan, bu mülazalardan tecerrüt etmeye, temrinatta bulunarak bir yönüyle nefsini baskı altına alma, kendi duygularına rağmen bir tavır takınma, kendi inanç, iman dünyasını, düşünce dünyasını, anlayış dünyasını, hayat felsefesi dünyasını yeniden kendisinin örmesi lazım, inşa etmesi lazım ki benim diyebilsin ona. Yoksa başkaları tarafından kendisine entoze edilmiş bir inançla yani taklidi inançla bir insan çok sağlam bir yerinde duramayabilir. Nitekim taklidin hüküm fermi olduğu dönemde. Ortaya atılan akidede bir kısım şüpheler karşısında sarsılmadık insan kalmamış. Üstad'ın Hazretüştadınurlayıklarla dediği gibi 40 da 38'i sarsılmıştı, 38'i cehenneme gitmiş, iki tane sancak imanla gidebilmişti öyle bir dönemde. Taklit vahzehvalde yetmeyebilir. Çok sağlam böyle kazıklara tutunması lazım. Kulplara tutulması lazım, un ve -buskaya tutulması lazım. Yoksa sarsılır insan, Hafizan Allah. Tabi bu arada o tahkikten daha güçlü bir şey geliyor. Allah'a çok itimat etmek, çok güvenmek ve her an ona sığınmak lazım. Sabah akşam deseniz ki biz bin defa Allah'ım bizi yalnız bırakma, elimizden tut, sensiz edemeyiz diyoruz deseniz bin defa. Bana sorsanız bunu, yetiyor mu bu? Ben derim ki bin defa daha deseniz daha iyi olur bence. Çünkü o kadarına bizim ihtiyacımız var. Önemli bir meseledir. Hiç kimse halihazırdaki durumuna güvenmesin, itimat etmesin. Çoğumuz bir yalan üzerinde duruyoruz. Masiyetler karşısındaki zaafımız, haramlar karşısındaki zaafımız, devrilmemiz bunun emareleridir. İsmaniyete ait bir kısım hususiyetler ben kendimde hissetmiyorum diyecek insan var mı? Taife-i Nisa karşısında farklı düşünceler ve mülazalara kapılmayacak birisi var mı? Dünya karşısında olmasa da olur yani, bir kuruş gelmese de olur, evim olmasa da olur, barkım olmasa da olur diyecek bir baba yiğit var mı? Yoksa bunlar zaf emaresidir bence. Allah tutmazsa duramayız ayakta. Bu boşlukların hepsinden bizi avlayabilirler. Şeytan avlayabilir. şeyatin, ins ve cin avlayabilir. Nefsi emmâre avlayabilir. İnne'l nefse le emmâretum İlla Ma mâ rahîme rabbi. İnne rabbi gafûrur Rahim. Rab Gafur ve Rahimdir. Bize merhamet buyursun ve bizi mağfiret eylesin. Bizi taklitten kurtarsın. Bizi tahkike ulaştırsın imhal eder, çalışasınız diye, azminizi bileyesiniz diye, biraz daha kararlı hale gelesiniz diye. Böyle bir iman nurunu bir insan duyduktan sonra, nispeten o insanda imanın zayıflaması ve eski duyduklarını duymaması neyin emaresidir? Her şeyini bilemeyiz de bazı emarelerini belki bilebiliriz. Yani insan... İmanı duyma mevzunda zirveye ulaşabilir. Bugün bir zirveye ulaşabilirsiniz. En küçüklerinizden birisi bile belli bir gün, belli bir günün belli bir saatinde, bir dakikasında imanı duyması olur ki kendisini belki Seyyid-i Ebubekirle beraber aynı safta hissedebilir. O esnada der ki, bin tane şeytan gelse bana, bu hakikatlerin hepsini çarpısa ben katiyen katiyen bu mevzu herhangi bir tereddüte düşmem diyebilir. Böyle bir yakin. Hakikaten başını yere koyken oradan nereye koyduğunu bilir yani. Ve kaldırırken de arşın örtüsüne dokunduğunu hisseder gibi olabilir. Ve başını secdeye koyduğunda, ''Vallahi'' der, ''Billahi'' ''Kıyamete kadar kaldırmasam kaldırmayabilirim'' diyebilir. Bir andır bu. Bir anı seyyale vücudu enver. Fakat aradan iki saat geçince, o ruh halinden hiç bir şey kalmaz insanda. O dakikanız tenebür eder gider de fakat arkadan yine zulmani bir dakika gelir, bir saat gelir, bir gün gelir, bir hafta gelir. Bu açıdan bazen dakika hesabına, bazen saat hesabına, bazen gün hesabına, bazen günler hesabına hep değişmeler söz konusudur insan. Dün başka, bugün başka, yarın başka. Her zaman olabilir. Bu açıdan da hemen bir gün zirveyi tutma meselesi yeterli değildir yani. Tuttuktan sonra orada kivamı koruma adına zirveye çıkma mevzunda şu halata ihtiyaç vardı. Şöyle kancalı ayaklara ihtiyaç vardı. Şöyle güçlü eldivenlere ihtiyaç vardı. O kancaların yukarıda da sağlam kayalara takılmaya ihtiyacı vardı. Tamam bütün bunları bu şartları yerine getirdiniz. فَقَدْ إِسَّمْسَكَبُ الْعُرْوَةِ الْغُفْقَالًا فِصَامَلًا Kopmayan bir ipe sarıldınız ve oraya çıktınız hakikaten. Fakat o zirveye çıkma mevzunda göstereceğiniz cehd, gayret ne kadar lüzumlu, ne kadar önemli ise ve ne kadar ciddi bir şey ise çıktıktan sonra orada durma adına belki ondan daha fazla cehd ve gayret içinde bulunmanız lazım. Daha farklı şeyler karşınıza çıkabilir. Onun için demiş ki, vel muhlisun ala hatarin azim. Yani zirve, ihlas zirvesidir. Oraya çıkanlar en büyük tehlikeyle karşı karşıyadır. Bir yere tırmanma belli ölçüde kolaydır. Fakat tırmandıktan sonra çıktığı yerde durma, o zirvede durumunu koruma daha zordur. Bu açıdan insan hep böyle mebdede hareket ediyor gibi, bir müftedi gibi her zaman. Hep tırmanıyor gibi davranmalı. Hep kendisini tırmanma şeridinde farz etmeli, takdir etmeli. Ona göre Allah'a sığınmalı. Ona göre tutması gerekli olan esaslara sımsıkı sarılmalı, tutulmalı. Ona göre az mücehd ve gayret içinde bulunmalı. Ona göre kendisini ibadeti i taata vermeli. Ona göre aczının, fakrının, zafının, tutarsızlığın, yetersizliğinin farkında olmalı bunların farkında olmaz suretiyle, aciz, fakir, muhtaç olmayan birini kavrayacak, o ona sığınacak, ona dehalet edecektir. Esası budur. Bu açıdan şimdi bunlar, yani bir yerde bir şey elde ettikten sonra, onu koruma şartlarından bazılarıdır, diyebiliriz. Fakat burada da yine Cenab-ı Hak'ın inayeti çok önemlidir. Kime inayet eder bilemez yani, bazen, biz zerreden dolayı birisine inayet eder, bazen batmanlardan dolayı bazılarına inayet etmeyebilir. Biz hep onun inayetini dilenmeliyiz. İptidada da intihada da onun inayetini dilenmeliyiz. Bir şey daha arz edeyim burada. İptidada inayet dilenme meselesi biraz daha mantıki, biraz daha tabiatın sesi soluğu gibidir. Fakat intihada istiğna düşüncesi doğabilir insanda. İnsan öyle bir noktaya ulaşınca zanneder ki ben kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Hatta meseleyi vahdeti vücuda dayandıracak yani artık kendini görmeyecek. subahat veş karşısında esma ve sıfat bile tamamen müzmehil olup gitmiştir onun nazarında. Böyle bir noktaya çıktığında insan orada kendisine işte Şatiyat türünden böyle bir şey isnat eder. Kendini bir şeye bağlar sonra da "Ben şuyum, hafizan Allah" derse yıkılma ihtimali vardır. Hep Ben Amibli Bavurayı veya Bersisa'yı hatırlayın. Hep Karunu hatırlayın. Hep Saalebeyi hatırlayın. Hafizan Allah Bedir'de bulunmuş insanın münafıkların yapabileceği bir yanlışı yapmasını hatırlayın. Her zaman olabilir bunlar. Bu açıdan sanki böyle iftida daha selametli gibidir. Orada Cenab-ı Hakk'a sığınma duygusu daha tabidir. İnsan kendisini birazdan muzdar hisseder. Tıpkı gemisi sallanan böyle, batma ihtimaliyle karşı karşıya bulunan, maili inhidam olma durumla karşı karşıya bulunan bir insan gibi, orada esbab bil külliye sukut etmiş, Hazreti Yunus bin Mettan'ın durumu, La ilahe illa anta subhane ki diyerek, Cenab-ı Hakk'ın nazarın merhametini celbeder, eder. Nuru tevhid içinde sırr hadiye suhur eder onun için. Fakat öbür tarafta, Hafizan Allah, kendini kendine yeterli görebilir. Bu en büyük bir felakettir. Belli bir camianın Allah'la münasebetleri açısından, çok kuvvetli hale işlerin altında biraz o mevzuda, Diğerlerinin isvetten fazla bilgileri vardır. Din adına daha az bilen insanlar, Cenab-ı bağlılık mevzunda onların içinde irtidah çok az oldu. Ve bağlılıklarını devam ettirdiler ağır şartlar altında. Fakat yakın duran insanlar, dinin içinde neşret eden insanlar o kıvamı gösteremediler biraz. Kendi kendilerine yetiyor olma mülazası esasen. Ve bunda da bir nevi zimni dahi olsa bir kendini beğenme var, bir kibir var, bir ucub var burada, bir gurur var. Allah'ın rahmet ve inayet kapıları da bu mülahazaların kendisinde bulunduğu insana karşı kapalıdır. Böylelerine Allah inayet etmez. Böylelerine git bak başının çaresi nedir? Önemlidir. Bu açıdan sanki böyle... İftida da ille müftediyana kalacağız demek değil. Madem din iftida ile intihai cem bitmiş, madem onun bize sunduğu mesajlar müftedillere gitmenin yanı başında münteşillere de yetiyor, intihaya talip olmalı, ona ulaşma azmi ve kararlı içinde bulunmalı. Fakat şahsımıza bakışımız açısından, mülazalarımız açısından hep kendimizi müftedi görmeliyiz ve bir müftedi gibi davranmalıyız. Ayaklarımız yerde. Zayıf, aciz, muhtaç, kendine yeterli olmayan birer zavallıyız biz. Boynu tasmalı. Onun için Allah'ın boynumuza taktığın kölelik zinciri her zaman bir ucundan sen tut ve bizi yet, sevk et bir tarafa doğru. Senin sevkin olmazsa bizde hiçbir insiyak olmaz demeliyiz. Ona sığınmalıyız. Evet. Azim, kararlılık, cihet o mevzuda, iradeyi bileme, azmi bileme, bunlar önemli birer esas olmanın yanı başında, Cenab-ı Hakk'ın inayetini duyma. Burada bir şey daha ilave edeyim, belki Allah'tan istememiz gerekli olan şeyler, kendimizde fevkalade eden hiçbir şey hissettirmemesini ondan dileme daima. Hani bazen size öyle bir hakkı tasarruf verir ki, başkalarının içinde okuyabilirsiniz. Hayır Ya Rabbi, ben onlar istemiyorum. Mesela diyelim kitmenizce en önemli şey bence insanların Allah'a iman etmesidir. Açıktan açığa o meseleyi fevkalade türünden bana lütfetse, yani dese ki sen elini böyle kaldırdığında, böyle Çin'de birdenbire 100 milyon insan iktidâ edecek. Ben orada yüreğimi ortaya koyarak demeliyim ki Ya Rabbi sana herkesin iman etmesini isterim de ben fakat ben o meseleyi bana bağlı bir fevkaladelik içinde istemem. Ben zorlamalıyım, göbeğimi çatlatmalıyım orada. Ve sonra anlamalıyım ki benim elimde hiçbir şey gelmiyor. Sen dilemesen. Buna bağlı olarak bana lütuflarını lütfet demeliyim. Kendine bir şey isteme, bir pay isteme, bir vilayet istemem. Bir delik isteme, bir keşif isteme, bir keramet isteme, bizi olduğumuzun üstünde farklı kendimizi farklı görmeye saik olur. Böyle bir saik de nauzvilla baş aşağı gelmemize badiy olur. Ne öyle bir saik isteyelim, ne de o öyle bir şeye badiy olsun. Kendimizi daima akaribat görelim, turab bu akdemül görelim. Hiçbir şey görelim kendimizi. İşte o zaman Cenab-ı Hak inayetiyle teveccüh eder. O yoklara teveccüh eder. Yoklarda varlık meydana getirir. Çünkü onun kudretini gösterme açısından öyle bir tasarruf daha önemlidir. Varlarda varlık göstermez. Yoklarda varlık gösterir. En azından mülahazalarınızla mütealalarınız Kendinize bakışınız ve kendinizi değerlendirin. Dişinizle de kendinizi yok kabul etmeniz, hiç kabul etmeniz. Nemli. Parça parça şeyler ama birbirini tamamlayıcı şeyler. Gördüğünüz gibi gerçek velayet, velayetten uzaklık içinde. O mülahazalara girmemek içinde. Allah dostu. Dost deseniz mülahazanız da sadece olmalı. Kendinizi de silivatmalısınız. Bir çarpı çekmelisiniz kendi üzerinize. İnayet ola. Haktan inayet ola. Dilenciden bir şey dilinin ne dilenci? Haktan inayet ola der. Kulluk kolaydır. Kulluk çok zor. çok zor sürekli uğraşmak ister sürekli kendini sorgulamak ister sürekli durduğu yer itibariyle kendini kontrol etmek ister o ne bilgidir sadece ne malifettir sadece ne zekadır sadece ne mantıktır ne muhakibidir sadece evet çok açmazımız var önümüzde Olan bazı şeyler karşısında İnşrahlarımıza bakınca Kendimizi Heraklis zannediyoruz Bir şey yapmış gibi Bir şey yapıp yapmadığımız Allah bilir Rabbil firverham Ante hayru rahmin